Bölüm 94 Misafire ikram etmek İbrahim'in meleklerden ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi O elçiler İbrahim'e gelip ona selam verdiklerinde size de selam olsun demişti ve kendi kendine bunlar tanınmayan kimseler diye düşünmüştü Hemen ailesinin yanına giderek ikram etmek için Kızartılmış, bir semiz buzağı etiyle gelmişti ve önüne yaklaştırıp yemez misiniz dedi. 51 Zariyat 24 27 Ve Lut'un kavmi çirkin arzularla koşarak soluk soluğa Luta geldiler. Bunlar daha önce de zaten bu tür kötülükleri işlemeye alışmış kimselerdi. Lut Ey kavmim! işte kızlarım! dedi. Onlar erkeklerden daha uygun olur sizler için. Allah'tan korkun da, konuklarıma saldırarak beni rezil rüsvâ etmeyin. Aranızda hiç mi aklı başında adam yok? 11. Hud 78 Hadis 706 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasını görüp göz etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin, veya sussun. Hadis 707. Ebu Şureyh, Hüveylid İbne Amr el Huzayi, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunup hürmet etsin ve hakkını versin. Ashab-ı kirâm, Ya Resulallah, misafirin hakkını vermek nedir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, misafiri bir gün bir gece ağırlamaktır. Misafirlik üç gündür. Üç günden fazla ağırlamaksa, sadakadır. Müslüm'ün değişik bir rivayetindeyse şöyledir. Bir Müslümanın din kardeşi yanında, onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Asap ya Resulallah onu günaha nasıl sokar dediler. Peygamberimiz de ağırlayacak bir şeyi bulunmayan kimsenin yanında oturup kalmakla buyurdu.